Bölüm 185. ABDESTI güzelce Almanın fazileti. Ey iman edenler, namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer boy Abdestini gerektirecek bir haldeyseniz, gus dediniz. Eğer hasta iseniz veya seyahatte iseniz yahut tabii tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz veya hanımlarınızla cinsi birleşme yapmışsanız ve bu halde su bulamamışsanız o zaman teyemmüm ellerinizin avucuyla temiz toprağa değdirip onunla yüzünüzü ve kollarınızı Hafifçe ovun. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez ama sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredenlerden olasınız. 5 Maide 6. Hadis 1024. Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki benim ümmetim, Kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları pırıl pırıl olmalarıyla çağrılacaklar. Sizden kim, Nurunun ve parlaklığının arttırılmasına gücü yetiyorsa, Mutlaka gerekeni yapsın. Hadis 1025. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet olunmuştur. Dostum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Müminin cennette takınacağı zineti abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Hadis 1026 Osman İbni Affan'dan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim amdestini güzelce alırsa o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Hadis, 1027. Yine Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Benim şu abdestime benzer şekilde abdest alırken gördüm. Sonra dedi ki, bir kimse bu şekilde abdest alırsa, geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan bir sevap kazandırmış olur. Hadis 1028 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslüman veya Mü'min bir kul, abdest aldığı ve yüzünü yıkadığı zaman, gözleriyle işlediği günahlar, abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ellerini yıkadığı zaman, elleriyle işlediği her günah, abdest suyu veya suyun son damlalarıyla beraber dökülür gider. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah, abdest suyu veya suyun son damlalarıyla ayaklarından dökülür gider. Böylece o kimse, günahlarından temizlenmiş olur. Hadis 1029 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'deki kabristana geldi ve selam size, ey mü'minler yurdu! İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ettim, dediler. Ashab da, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Rasûlallah, dediler. Peygamberimiz de, ''Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş insanlardır.'' buyurdular. Bunun üzerine ashab, ''Ümmetinden henüz dünyaya gelmemiş kimseleri nasıl tanıyacaksın?'' dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ne dersiniz? Bir kimsenin alnı ak.'' Ayakları beyaz bir atı olsa, her tarafı simsiyah atlar içinde kendi atını tanımaz mı?'' diye sordu. Ashab, ''Evet, tanır ya Rasûlallah.'' dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onlar abdest almalarından dolayı yüzleri, el ve ayakları pırıl pırıl olarak geleceklerdir. Ben de Kevser havuzunun başında onları bekleyeceğim buyurdular. Hadis 1030. Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Allah'ın onunla günahları silip dereceleri yükseltecek hayırlı işleri size haber vereyim mi? buyurdular. Ashab da, evet ya Rasûlallah, dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zor şartlarda bile olsa, aşırı soğuk veya sıcak havalarda, soğuk veya sıcak suyla, abdesti güzelce almak, mescitlere giderken adımları çoğaltmak,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 Ebu Malik el-Eşarî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Temizlik yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Hadis 1032 Ömer İbn Hattab'dan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz, abdestini güzelce alır ve tamamladıktan sonra da tek olan, ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in, Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim derse, o kimseye Cennetin sekiz kapısı açılır, o da dilediği kapıdan cennete girer. Tirmizî de bu hadise ilave olarak, Allahım beni sana çok tövbe edenlerden ve temizleyicilerden kıl sözü yer alır.